Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim demişti, Ey elçiler! Sizin asıl göreviniz nedir? Onlar da, Biz suçlu bir topluma, Üzerlerine çamurdan pişirilmiş, Ve Rabbinin katında aşırı gidenler için işaretlenmiş olan taşlar atmak üzere, Görevlendirilmiş bulunuyoruz diye karşılık vermişlerdi. Bu arada orada inananlardan kim varsa çıkarmıştık. Ama orada bir ev halkından başka Müslüman bulamamıştık. Biz orada can yakıcı azaptan korkanlar için bir işaret bırakmıştık. Musa kıssasında da alınacak dersler vardır. Hani biz onu apaçık bir kanıtla firavna göndermiştik, o ise gücüne güvenerek yüz çevirmiş ve Musa için o bir büyücüdür ya da cinlidir demişti. Ama biz sonunda onu da ordularını da kıvrak yakalamış ve onları denize atmıştık. Firavun bu sırada kendini kınayıp duruyordu. Ad kavminde de alınacak dersler vardır. Hani biz üzerlerine kasıp kavuran bir kasırga göndermiştik. Öyle ki üzerinden geçtiği hiçbir şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. Semut kavminde de alınacak dersler vardır. Hani onlara... ''Bir süreye kadar dünya nimetlerinden yararlanın.'' denilmişti. Ancak onlar, bir süre sonra Rablerinin buyruğuna karşı çıkmışlardı. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım vermişti. Öyle ki ne kendileri ayağa kalkabilmişlerdi, ne de başkaları onlara yardıma gelebilmişlerdi. Onlardan önce Nuh kavmini de yok etmiştik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış kimselerdi. Göğü kendi ellerimizle kuran biziz. Ve onu genişleten de biziz. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. Biz düşünüp öğüt almanız için her şeyden iki eş yarattık. Öyleyse Allah'a koşun. Çünkü ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la birlikte başka ilah edinmeyin. Çünkü ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Onlardan önce de ne kadar elçi geldiyse onun hakkında büyücü veya cinlenmiş dediler. Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır, onlar gerçekten azgın bir toplumdur. Artık onlardan yüz çevir. Çünkü sen bu yüzden kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt vermeyi sürdür. Çünkü öğüt inananlara yarar sağlar. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Kuşkusuz rızkı veren, çok büyük güç sahibi olan Allah'tır. Kuşkusuz zulmedenlerin, tıpkı geçmiş arkadaşlarının günahları gibi günahları vardır. Bu yüzden ceza paylarının çabuklaşmasını istemesinler. O vaadolundukları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tora, yayılmış ince deriz sayfalara yazılmış olan kitaba, Beyt-i Ma'mura, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Çünkü onu engelleyebilecek hiç kimse yoktur. O gün gök sarsıldıkça sarsılacak, dağlar yürüdükçe yürüyecektir. İşte o gün içine daldıkları boş şeylerle oyalanıp duran yalanlayanların vay haline. Cehennem ateşine itilip atılacakları o gün onlara, İşte bu yalanlayıp durduğunuz ateştir. Bu Kur'an mı bir büyüğüymüş, yoksa siz mi gerçeği göremiyormuşsunuz? Girin oraya. ister sabredin, ister sabretmeyin. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Çünkü siz ancak yapmış olduklarınızın karşılığını göreceksiniz denilecektir. Kuşkusuz Allah'tan sakınanlar, onlar Rablerinin kendilerine verdiklerinden ve kendilerini cehennem azabından korumasından dolayı neşeli bir halde cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Onlara dünyada yapmış olduklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin ve için denilecektir. Biz onları iri gözlü güzel hurilerle evlendireceğiz. İnananlara ve onların inançlarında kendilerini izleyecek olan soylarına gelince, biz onların soylarını da kendilerine katacağız Onların kendi amellerinden hiçbir şey eksiltmeyeceğiz. Ancak herkes kendi kazandıklarından dolayı sorumludur. Biz onlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol vereceğiz. Onlar orada birbirlerine içilince boş söz söyletmeyen ve günah işletmeyen kaseler uzatacaklardır. Kabuğunda saklanmış inci gibi gençler hizmet etmek için çevrelerinde dönüp dolaşacaklar. Cennetlikler birbirlerine dönüp şu şekilde hal hatır soracaklar. Biz önceleri ailemiz içinde yaşarken, Allah'a karşı gelmekten korkardık. Sonra Allah bize lütfedip, bizi ilikleri işleyen cehennem azabından korudu. Biz önceleri gerçekten de sadece ona kulluk ediyorduk. Çünkü O, çok iyilik eden, çok merhametli olandır. Öyleyse öğüt ver. Sen Rabbinin nimetinden dolayı, Ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar, o bir şairdir, başına bir felaket gelmesini bekliyoruz mu diyorlar? De ki, bekleyin, ben de sizinle birlikte bekliyorum. Yoksa bunu kendilerine akılları mı emrediyor? Yoksa onlar bir azgınlar topluluğu mudur? Yoksa onu kendisi mi uydurup söyledi diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler. Eğer söyledikleri doğruysa, onun benzeri bir söz getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şey olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdır? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar düşünüp inanmazlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların üzerine çıkıp göğü dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenlere açık bir delil getirsin. Yoksa kızlar Allah'ın da, oğullar sizin mi? Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden bir borç yükü altında mı eziliyorlar? Yoksa gayba ait bilgiler kendilerinin yanında mı, onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat o inkar edenlerin kendileri tuzağa düşeceklerdir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Gökten bir parçanın düştüğünü görseler, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları korkudan bayılacakları günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak. O gün planları kendilerine hiçbir yarar sağlamaz. Ve onlara yardım da edilmez. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap da vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. kattığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışının ardından da onu tesbih et. Necm Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız ne sapmış ne de yanılmıştır. O arzusuna göre konuşmaz. Çünkü O'nun size bildirdiği, vahyolunan bir vahiyden başka bir şey değildir. Onu O'na çok üstün güçlere ve muhteşem bir görünüme sahip olan Cibril öğretmiştir. O en yüksek ufuktayken doğruldu, Sonra ona yaklaştı ve yanına iyice sokuldu. Öyle ki Muhammed bir yayın iki ucu aralığı kadar hatta daha da yakın oldu. Allah o anda kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gördüğünü yalanlamadı. Öyleyse şimdi siz gördüğü konusunda onunla tartışacak mısınız? Andolsun ki onu bir kez daha Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü. Meva cenneti de onun yanındadır. O zaman Sidre'yi bürüyen bürümüştü. Ancak göz kaymamıştı ve şaşmamıştı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını görmüştü. Siz gördünüz mü Lat, Uzza ve diğer üçüncüleri olan Menat'ı? Demek ki erkek olan size, dişi olan Allah'a öyle mi? Öyleyse bu haksız bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı adlardan başka bir şey değildir. Çünkü Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar kendilerine Rableri tarafından yol gösterici geldiği halde zanna ve nefislerinin tutkusuna uymaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Yoksa insan ahirette dünyada Allah'ın olmasına rağmen her arzu ettiği şeye sahip olacağını mı sanıyor? göklerde nice melekler vardır ki, onların şefaatleri ancak Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için izin verdikten sonra bir yarar sağlayabilir. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi adlar takarlar. Onlar bu konuda hiçbir bilgiye sahip olmadıkları için zanna uymaktan başka bir iş yapmamaktadırlar. Zansa hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutmaz. O halde sen, bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka hiçbir şeyi istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların bilgi konusunda erişebildikleri son nokta budur. Hiç kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanı da, doğru yolda olanı da en iyi bilendir. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ındır. Bu yüzden O, kötülük yapanları yaptıklarıyla cezalandıracak, ve iyi işler yapanları da en büyük güzellikle ödüllendirecektir. Küçük günahlar dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlara gelince, onlar bilsinler ki senin Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. O sizi topraktan yarattığında da, analarınızın karnında cenin olarak bulunduğunuzda da, sizi en iyi bilendir. Bu yüzden kendinizi temize çıkarmayın. O gerçekten de sakınanı en iyi bilendir. Sen yüz çevireni, çok az verip sonra bunu da keseni gördün mü? Gaybın bilgisi onun yanında mıdır ki yalnız o görüyor? Yoksa Musa'nın ve sözüne sadık olan İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu gerçekler ona bildirilmedi mi? Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. Kuşkusuz çalışması da yakında görülecek ve sonra da karşılığı kendisine tam olarak verilecektir. En son varış, kuşkusuz Rabbine olacaktır. Güldüren de, ağlatan da O'dur. Öldüren de, dirilten de O'dur. İki çifti, erkeğiyle dişiyi, atılan meni damlasından yaradan O'dur. Kuşkusuz, yeniden diriltmekte O'na aittir. Kendine yeterli kılan da, yoksul edende odur. Doğrusu, Şira yıldızının Rabbi de odur. Hiç kuşkusuz, önceki Ad kavmini o helak etti. Semud'u da o helak etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı. Bundan önce Nuh kavmini de helak etmişti. Hiç kuşkusuz, bütün bunlar çok zalim ve pek azgındılar. Altüst olan kentleri de o, böyle yapmış ve başlarına getireceğini getirmişti. Öyleyse Rabbinin hangi nimetlerinden kuşku duyarsın? Bu da önceki uyarılar gibi bir uyarıdır. Yakın olan kıyamet saati iyice yaklaştı. Ancak onun vaktini Allah'tan başka ortaya koyacak kimse yoktur. Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz? Ağlayacağınız yerde gülüyorsunuz, eğlenip duruyorsunuz. Haydi Allah'a secde edin ve kulluk edin. Kamer Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saat yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir ayet görecek olsalar, bu süre gelen bir büyüdür diyerek yüz çevirirler. Onlar tutkularına uydukları için onu yalanlamaktadırlar. Ancak her iş sonunda varması gereken yere varacaktır. Hiç kuşkusuz onlara kötülükten vazgeçirecek, hikmet dolu nice önemli haberler gelmiştir. Ancak bu uyarılar hiçbir yarar sağlamamaktadır. Öyleyse çağıranın hoşlanılmayan bir şeye çağıracağı gün sen de onlardan yüz çevir. Onlar gözleri düşkün vaziyette çevreye yayılmış çekirge sürüleri gibi kabirlerinden çıkacaklardır. O çağırıcıya doğru koşarlarken inkar edenler bu zorlu bir gündür diyerek haykıracaklardır. Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar bu cinlenmiştir diyerek kulumuzu yalanlamışlardı. Böylece o davetten vazgeçmeye zorlanmıştı. Bunun üzerine o da ben yenik düşmüş bulunuyorum. O halde bana yardım et diye Rabbine yakarmıştı. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açmış ve yeryüzünde kaynaklar fışkırtmıştık. Böylece sular takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. Nuh'u da çivilerle perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşımıştık. Gemi inkar edilmiş olan kulumuza bir ödül olmak üzere gözlerimizin önünde yüzüyordu. Andolsun ki biz onu bir ibret vesilesi kılmıştık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Onlar uyarılarıma uyulmadığında benim azabım nasılmış bunu gördüler. Andolsun ki biz düşünüp öğüt alınması için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Ağat kavmi de yalanlamıştı. Ama onlar da uyarılarıma uyulmadığında benim azabım nasılmış bunu gördüler. Biz uğursuzluğu sürekli bir günde üzerlerine insanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atan dondurucu bir kasırga göndermiştik. Onlar uyarılarıma uyulmadığında benim azabım nasılmış bunu gördüler. Hiç kuşkusuz biz düşünüp öğüt alınması için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Semut kavmi de, İçimizden bir insana mı uyacağız. O takdirde biz sapıklık ve çılgınlık içine düşmüş oluruz. Vahiy içimizden ona mı verilmiş? Hayır, o yalancı küstahın biridir diyerek elçilerini yalanlamışlardı. Yarın onlar yalancı küstahın kim olduğunu anlayacaklardır. Biz Salihe şöyle demiştik. Onları sınamak üzere dişi deveyi göndereceğiz. Sen de onları sabrederek gözetle. Onlara suyun aralarında paylaştırılacağını bildir. Her biri kendi içme sırasında gelip suyunu alsın. Ancak onlar, arkadaşlarından birini çağırdılar, o da kılıcını çekip deveyi kesti. Onlar, uyarılarıma uyulmadığında, benim azabım nasılmış bunu gördüler. Biz onların üzerine öyle bir çığlık gönderdik ki, ağla konan kuru ot gibi oluverdiler. Hiç kuşkusuz biz, Düşünüp öğüt alınması için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Lut kavmi de uyarıları yalanlamıştı. Bunun üzerine biz, üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar göndermiştik. Ancak biz, katımızdan bir nimet olmak üzere, sadece Lut'un ailesini bir seher vaktinde kurtarmıştık. İşte biz, şükredeni böyle ödüllendiririz. Şüphe yok ki Lut, Onlara bizim şiddetli azabımız konusunda uyarmıştı. Ancak onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Üstelik sapkın isteklerini gidermek üzere Lut'tan konuklarını istediler. Bu yüzden biz derhal onların gözlerini sili verdik ve onlara uyarılarıma karşı çıkılınca uyguladığım azabımı tadın dedik. Kuşkusuz sürekli bir azap bir sabah erkenden onları yakalayıverdi. Biz de onlara azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Hiç kuşkusuz biz, düşünüp öğüt alınması için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Hiç kuşkusuz Firavun ailesine de uyarıcılar gelmişti. Ancak onlar da bütün ayetlerimizi yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz de onları çok güçlü, ve mutlak iktidar sahibi olanın yakalayışıyla vermiştik Şimdi sizin inkar edenleriniz bunlardan daha mı iyidirler? Yoksa önceki kitaplarda sizin için ayrıcalık içeren bir güvence mi bulunmaktadır? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu demektedirler? O topluluk yakında bozguna uğrayacak ve arkasını dönüp kaçacaktır. Kıyamet günü Onların tehdit olundukları azabı görecekleri vakittir. O saat gerçekten daha korkunç ve daha acıdır. Şüphe yok ki suçlular bir sapıklık ve çılgınlık içinde bulunmaktadırlar. Yüz üstü ateşe sürülecekleri gün kendilerine "Sekar cehenneminin dokunuşunu tadın" denilecektir. Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Bizim bir şeyin gerçekleşmesi konusundaki sözümüz, göz kırpması gibi bir tek sözden ibarettir. Şüphe yok ki biz, sizin gibileri geçmişte de yok etmiştik. Fakat hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Onların yaptıkları her şey, küçük büyük denmeden, satır satır yazılarak kayda geçmiştir. Allah'tan sakınanlara gelince, Onlar cennetlerde ve ırmaklar arasında olacaklar, her şeye gücü yeten bir hükümdarın doğruluk meclisinde bulunacaklardır. Rahman Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çok merhametli olan Allah, Kur'an'ı öğretmiş, insanı yaratmış ve ona düşünüp ifade etmeyi öğretmiştir. Güneş ve ay bir hesaba göredir. Bitkiler ve ağaçlar ona secde etmektedir. O göğü yükseltmiş ve ölçüde sınırı aşmamanız için her şeye ölçü koymuştur. Öyleyse siz de ölçüyü doğru bir biçimde gerçekleştirin ve onda eksiklik yapmayın. O yeri canlılar için yaratmıştır. Orada meyveler, salkımlı hurma ağaçları, saplı taneler... Ve hoş kokulu bitkiler vardır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O insanı pişmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yaratmış, cinleri ise dumansız bir ateşten yaratmıştır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O iki denizi birbirine kavuşması için salı vermiştir. Ancak onlar aralarında bir engel bulunduğu için birbirlerine karışmazlar. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O ikisinden de inci ve mercan çıkar. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur. Şimdi siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanlar O'ndan isterler. O ise her an bir iştedir. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ey iki ağırlık! Yakında sizin hesabınızı ele alacağız. Durum buyken, siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından ötelere geçebilirseniz geçin. Siz oralara ancak üstün bir güç sayesinde geçebilirsiniz. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve kıpkızıl bir duman gönderilir, bu yüzden başaramazsınız. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Gök yarıldığı ve adeta kıpkırmızı bir gül haline geldiği zaman, siz iki topluluk, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Çünkü suçlular simalarından tanınacak, alınlarından ve ayaklarından tutularak cehenneme atılacaklardır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İşte bu suçluların yalan saydıkları cehennemdir. Onlar cehennemle kaynar su arasında gidip geleceklerdir. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Rabbinin makamından korkana iki cennet olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Her iki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden Hangisini yalanlayabilirsiniz? Her ikisinde de akan iki pınar olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Her ikisinden de her meyveden çift çift olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar orada örtüleri kalın ipekten yataklara yaslanacaklardır iki cennetin meyveleri kolayca toplanacak kadar yakın olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Orada onlar için bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş olan ve kendilerinden önce ne bir insanın ne de bir cinin dokunmadığı güzeller olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar adeta yakut ve mercan gibidirler. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı yalnız iyilik değil midir? Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha olacaktır. Böyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Renkleri koyu yeşil olacaktır. Öyleyken siz, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde kaynayan iki pınar olacaktır. Öyleyken siz, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde meyve, hurma ve nar olacaktır. Öyleyken siz, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar olacaktır. Öyleyken siz, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar için orada çadırlara kapanmış huriler olacaktır. Şimdi siz iki topluluk, Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayarsınız? Onlara kendilerinden önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuş olacaktır. Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar yemyeşil yastıklara ve olağanüstü güzel döşeklere yaslanacaklardır. Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir! Vakıa Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnsanların bir kısmını alçaltacak, bir kısmını yükseltecek olan olay gerçekleştiği zaman, onun oluşunu yalanlayacak hiç kimse olmayacaktır. Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar ufalanıp toz haline geldiği zaman, siz üç grup olacaksınız. Amel defterleri sağ taraflarından verilenler, ne mutludur onlar. Amel defterleri sol taraflarından verilenler, ne uğursuzdur onlar. Dünyadayken inanç ve amelde öne geçenler, ahirette de öne geçenler olacaklardır. İşte bunlar Allah'a yaklaştırılanlardır. Çoğu öncekilerden, azıysa sonrakilerden olan bu kişiler, naim cennetlerinde olacaklardır. Onlar, altın ve mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerinde, karşılıklı olarak oturup yaslanacaklardır. Ölümsüz gençler, kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehler, beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuşetleriyle çevrelerinde dolaşıp duracaklardır. Onlar içtikleri şaraptan ötürü ne baş ağrısı çekecekler, ne de sarhoş olacaklardır. Yapmış olduklarına karşılık olarak, sedeflerinde saklanmış olan inciler gibi iri gözlü huriler, onların olacaktır. Onlar orada selam, Selam sözünden başka, ne boş ne de günaha sokacak bir söz işitmezler. Amel defterleri sağ taraflarından verilenler. Kimdir amel defterleri sağlarından verilenler? Onlar dikensiz kiraz ağaçlarının, meyveleri küme küme dizili muz ağaçlarının, uzamış gölgelerin, çağlayan akarsuların, tükenmeyen ve yasaklanmayan birçok meyvenin bulunduğu cennetlerde, ve yükseltilmiş döşekler üzerinde olacaklardır. Biz o güzelleri, sağın adamları için apayrı bir biçimde yarattık. Onları bakire, eşlerine aşık olan yaşıtlar kıldık. Sağın adamlarının bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerden olacaktır. Amel defterleri sol taraflarından verilenler. Kimdir amel defterleri solundan verilenler? Onlar, iliklere işleyen bir ateşin ve kaynar suyun içinde, ne serinleten ne de rahatlatan simsiyah bir dumanın gölgesinde olacaklardır. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefa sürüyorlardı. Büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı ve, biz ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra, biz mi yeniden diriltileceğiz, önceki atalarımız da mı, diye soruyorlardı. De ki, hiç kuşkusuz öncekilerde, sonrakilerde, bilinen bir günün belirlenmiş olan vaktinde mutlaka bir araya getirileceklerdir. Sonra siz, ey gerçeği yalanlayan sapkınlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz, karınlarınızı onunla dolduracaksınız, üzerine de kaynar su içeceksiniz, hem de susamış develerin su içtiği gibi içeceksiniz. İşte bu onlara ceza gününde sunulacak olan ziyafettir. Sizi yaradan biziz. Öyleyse niçin gerçeği onaylamıyorsunuz? Akıttığınız meniyi görmüyor musunuz? Onu yaradan siz misiniz yoksa biz miyiz? Aranızda ölümün devam etmesini belirleyen biziz. Ancak hiç kimse bizi sizin varoluşunuzun doğasını değiştirmekten ve sizi bilmediğiniz, yeni bir varoluş biçimine getirmekten alıkoyamaz. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışı biliyorsunuz. Öyleyse niçin düşünüp ibret almıyorsunuz? Toprağa attığınız tohumu hiç düşünüyor musunuz? Onu bitiren siz misiniz yoksa biz miyiz? Eğer biz dileseydik onu kupkuru çöp haline getirirdik. O zaman siz şaşar kalırdınız ve borç altına girdik doğrusu rızkımızdan yoksun bırakıldık derdiniz. İçtiğiniz suya baktınız mı? Onu buluttan indiren siz misiniz yoksa biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. Öyleyse niçin şükretmiyorsunuz? Yaktığınız ateşi hiç düşündünüz mü? Onun ağacını yaradan siz misiniz yoksa biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ihtiyacı olanlara bir meta kıldık. Öyleyse o büyük Rabbinin adını tesbih et. Hayır. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz bu gerçekten çok büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, temizlenmiş olanlardan başkasının dokunamayacağı, korunmuş bir kitapta bulunan ve alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan çok şerefli bir Kur'andır. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Can boğaza dayandığında, siz de çaresiz bir şekilde bakınıp dururken, biz ona sizden daha yakınızdır. Ama siz görmezsiniz. Bu durumdayken, hala bize bağımlı olmadığınızı düşünüyorsanız ve bu düşüncenizde de samimiyseniz, çıkmakta olan canı geri çevirsenize, Eğer ölen kişi Allah'a yakın olanlardansa, onu rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti beklemektedir. Eğer o amel defteri sağ tarafından verilenlerdense, kendisine sana sağın adamlarından selam var denecektir. Ancak o gerçeği yalanlamış olan sapıklardansa, ona kaynar sudan bir konuk sofrası ve cehenneme atılış vardır. İşte bu kuşku duyulmayacak olan bir gerçektir. Öyleyse o büyük Rabbinin adını tesbih et. Hadid Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O çok güçlü, çok bilge olandır. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O diriltir, öldürür. O her şeye gücü yetendir. O ilktir ve sondur. Açıktır ve gizlidir. O her şeyi bilendir. Gökleri ve yeri altı günde yaradan, sonra arşa istiva eden O'dur. O yere gireni ve O'ndan çıkanı, Gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle birliktedir. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür. O geceyi gündüze, gündüzü de geceye sokar. O kalplerde olanı çok iyi bilendir. Allah'a ve elçisine inanın ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı mallardan başkaları içinde harcayın. Sizden inanan ve başkaları içinde harcayanlara gelince, onlar için büyük bir ödül vardır. Elçi sizi Rabbinize inanmaya güvenmeye çağırdığı ve sizden bu konuda kesin söz aldığı halde, gerçekten inanan insanlarsanız neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Siz göklerin ve yerin mirası Allah'ınken niçin Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayanlar ve savaşanlar elbette ki fetihten sonra harcayanlarla ve savaşanlarla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayanlardan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla birlikte Allah, onların her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yapmakta olduklarını çok iyi haber almaktadır. Karşılığını kat kat artırarak vereceği güzel bir borcu, Allah'a verecek olan kimdir? Ayrıca bu kimse için çok değerli bir ödül de olacaktır anan erkeklerle inanan kadınların Nurlarının önlerinden ve sağlarından koştuğunu göreceğin gün onlara bugün sizin müjdeniz içinde sürekli olarak kalacağınız altlarından ırmaklar akan cennetlerdir denilecektir işte büyük kurtuluş budur 200'de i̇ki erkeklerle ikilü kadınların bizi bekleyin de ışığınızdan bir parça ışık alalım diyecekleri gün onlara, Arkanızı dönün de kendi ışığınızı arayın denilecektir. Sonunda aralarına, iç yanında rahmet, dış yanında azap bulunan, kapısı olan bir sur çekilecektir. İki yüzlüler onlara, biz dünyada sizinle birlikte değil miydik diye sesleneceklerdir. Onlar da diyecekler ki, evet ama siz kendi kendinizi aldattınız, sıkıntıya düşmemizi beklediniz.'' İnancınızda kuşkuya düştünüz ve kuruntularınız Allah'ın buyruğu gelinceye kadar sizi aldattı. O çok aldatan şeytan sizi Allah konusunda bile aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden fidye alınmaz. Varacağınız yer ateştir. Sığınağınız orasıdır. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. İnananların ateşleridir. Daha önce kendilerine kitap verilip de uzun zamanın geçmesiyle kalpleri katılaşanlar gibi olmamaları için, Allah'ı ve O'ndan gelen gerçeği anmak için kalplerinin ürperme zamanı gelmedi mi? Onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Bilin ki Allah ölmüş olan toprağa hayat vermektedir. Biz düşünmeniz için size ayetlerimizi açıklamış bulunuyoruz. Sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir borç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenecektir. Onlar için çok değerli bir ödül de olacaktır. Allah'a ve elçilerine inananlar, işte onlar, Rableri katında dost doğru olan ve tanıklık yapan kimselerdir. Onların ödülleri ve nurları olacaktır. İnkar edenler, ve ayetlerimizi yalanlayanlar, onlar da cehennemlik olanlardır. Bilin ki dünya hayatı, ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olma yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki, onun bitirdiği bitkiler, çiftçilerin hoşuna gider, sonra da kurumaya yüz tutar, öyle ki sen onun sapsarı olduğunu görürsün. En sonunda da çerçöp olup gider. Ahirette ise ya çetin bir azap, ya Allah'tan bir bağışlanma ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı yararlanmadan başka bir şey değildir. Öyleyse siz Rabbinizden bir bağışlanmaya, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan ve Allah'a ve elçilerine inananlar için hazırlanmış bulunan cennete ulaşmak üzere birbirinizle yarışın. İşte bu, Allah'ın lütfu olup, onu dilediğine verir. Allah gerçekten büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendinizde gerçekleşecek olan hiçbir olay yoktur ki, biz onu varlığa getirmeden önce bir kitapta olmasın. Kuşkusuz bu, Allah'a göre kolaydır. Bu kaybettiklerinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiklerine sevinip şımarmamanız içindir. Çünkü Allah, kendini beğenip övünen kimseyi sevmez. Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimrilik etmelerini söylerler. Kim yüz çevirirse, kuşkusuz Allah ganidir, çok övülendir. Hiç kuşkusuz biz, Elçilerimizi açık kanıtlarla gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için de beraberlerinde kitabı ve ölçüyü de indirdik. Yine biz, içinde hem büyük bir güç hem de insanlar için birçok yarar bulunan demiri de indirdik. Bütün bunlar, Allah'ın görmedikleri halde kendisine ve elçilerine yardım edenleri ortaya çıkarması içindir. Kuşkusuz Allah çok güçlüdür, Mutlak üstündür. Hiç kuşkusuz biz, Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak göndermiş, peygamberliği ve kitabı da onların soyuna vermiştik. Onların içinde doğru yolda olanlar vardır. Ancak çoğu doğru yoldan çıkmış kimselerdir. Biz daha sonra onların ardından elçilerimizi ard arda göndermiştik. Meryem oğlu İsa'yı da onların ardından göndermiştik ona İncil'i vermiş ve ona uyanların kalplerine şefkat ve sevgiyi yerleştirmiştik. Onların sonradan uydurdukları ruhbanlığa gelince, biz onu kendilerine farz kılmamıştık. Ama onlar Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için onu kendileri ihdas ettiler. Bununla birlikte ona da gereği gibi uymadılar. Biz içlerinden inananlara ödüllerini verdik. Ama onların çoğu yoldan çıkmış olanlardır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve onun elçisine inanın ki, Allah size rahmetinden iki kat versin, sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kitap ehli, Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerini, Lütfun sadece Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediğine vereceğini bilsinler. Allah gerçekten büyük lütuf sahibidir.